İyi Müslüman, hanımını ve aile evradını kötülüklerden koruyandır. Hem kendini hem de çoluk çocuğunu cehennem ateşinden uzak edesin. Bizim vazifelerimizden birisi de budur.